Sonra kendisine aşağı attı ve öldü. Halk cenazesini kaldırıp defnetti. Cüneyd-i Bağdadi radiyallahu anh der ki, Tasavvuf, benlikten kaynaklanan arzu ve görüşü terk etmektir. zehr Riyaz'da anlatıldığına göre, Zünnun ü Misri radiyallahu anh bir gün mescidi harama gider. Bir de bakar ki,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 Onu güneşin altına bırakıp gittiklerinde melekler kanatlarıyla onu gölgelemekte ve cennetteki evini göstermekteydi. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle nakleder. Fıravun karısı Asiye için yere dört kazık çaktırmış, onu yatırıp bağlatmış ve göğsü üzerine değirmen taşı koydurarak güneşin altına bırakmıştı. Aziye bu halde iken başını kaldırmış, Rabbim...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 Bu tarih boyunca müminlerin ve salihlerin uyguladıkları gelenektir.